Açık Dergi İş Sanat'ın sunduğu Açık Dergi devam ediyor. 95.0 Açık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programına dinliyorsunuz. 15 Mart 2022 tarihli yayınımızda British Council Türkiye'den Esra Aysun'la buluşuyoruz. Önümüzdeki hafta sonu. E, müze Gaziantep gerçekleşecek Dünya Kadınlar Festivali'ni Pazartesi akşamı Açık gide duyurmuştuk sizlere. İşte bu çok kıymetli etkinliğin e, bu muazzam platformun ilk defa fiziksel gerçekleşecek etkinliklerini hem konuşmak hem de kutlamak üzere e, açık radyo açık radyo dinleyicilerinin sesinde ismin de çok iyi bildi. Esra İsun'a Açık gide bir araya gelmiş bulunuyoruz. Hoş geldin Esra. Merhaba. Hoş bulduk. Evet sesini uzun süreden sonra duymak ah, evet. çok <gülüyor> mutlu edici bizim için. Ee, Benim için de öyle. Çok teşekkür ederim sen. Organizasyon haftasında da ayrıca bu koşturmalı bu olduğunu tahmin ettiğim bu haftada vakit ayırdığın için çok teşekkür ederek çok vakitte kaybetmeden WoW Dünya tamam. Kadınlar Festivali'ni konuşalım ee, istiyorum. Evet. evet bir kere ilk defa fiziksel ortamda gerçekleşecek. Ee, bu Doğru. ilk edisyondan farkı ama dilersen... Hani o eski karmaşalara hiç e, dönmeyelim. Biz direkt tamam. önümüzdeki festivali <gülüyor> konuşalım istiyorum. Bir kere e, Dünya Kadınlar Festivali'nin kabaca e, hedefini hatırlayalım mı hep birlikte? Ne üzere yola çıkmıştı? Nasıl bir e, yapıda, dünya çapında gerçekleşen bu etkinlik ilerliyor? Ve işte Türkiye ayağında da <gülüyor> işler nasıl gidiyor? Kısaca bir anlatırsan bize. Tabii ki. Çok sevinirim. Ee, öncelikle ben burada hem e, festivalin... Çıkışını yapan ve festivalin sahibi de olan VAV WOW Vakfı, yani Dünya Kadınları Festivali Vakfı adına hem de festivalin bütün dünyada global ortaklarından biri olan ve Türkiye'ye de festivali getiren British Council'da sanat direktörü görevimde bulunuyorum. VAV e, WOW Vakfı ile yollarımız 2019 yılında net olarak kesiştiğinde e, bu festivali İstanbul'da e, hayata geçirme fikri e, beni profesyonel olarak da çok heyecanlandırmıştı. Ve Vavva kurucu Direktörü Cuhutken'in de davetiyle bir de e, Türkiye Küratörlüğü gibi zorlu bir görevi de üstlendim. E, bu iki şapkayla devam ederken e, bu sene özellikle e, çok heyecanlanıyorum. Çünkü festivalin de özünde olan e, bir aradalığı. Bu sene yüz yüze her şeye rağmen kar fırtınalarına, gelmeyen bağıra, e, bitmeyen Covid'e, içinde olduğumuz e, korkunç savaş dönemine, ekonomik krize iklim krizine, bütün dünya felaketlerine rağmen gerçekten e, bir araya gelme şansını bulabilecek olmaktan çok çok mutluyum. VAR e, WOW festivalleri yaratıcı bir platform. 2010 yılında Londra'da. ...ortaya çıkan Londra'da South Bank Kültür Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı ve hala ev sahipliği yapmaya devam ettiği bir festival. Ee, geçtiğimiz hafta sonu festival e, Londra'da tekrarlandı. E, onlar da pandemiden sonra ilk kez bir araya geldiler. E, müthiş heyecan verici geçtiğine dair duyumlar alıyoruz. Ben maalesef bu sene e, üst üste gelmesi nedeniyle tarihlerin İstanbul'un Londra'ya katılamadım. Ee, beni özellikle bu festivalde heyecanlandıran e, çok büyük bir mesele olan toplumsal cinsiyet eşitliğini, yaratıcı bir platform, ev sahipliğinde insanları bütün farklılıklarına, e, siyasi düşünce farklılığı, inanç farklılığına rağmen e, ya da cinsel yönelimlerindeki farklılıklara rağmen bir araya gelip gerçekten ortak e, insanlı değerler üzerinden kültür ve sanatla Hani biraz da onun kolaylaştırıcı yoluyla e, o farklılıkların üstüne çıkarak e, hayatta birlikte olma duygusunu yaşatması. E, bu İstanbul'da da olacak olması beni ayrıca e, prof, bir kültür sanat alanı profesyoneli olarak da bu açıdan çok e, heyecanlandırıyor. Çünkü bu alanda emek verdiğimiz hani tüm meslektaşlarım da aynı şeyi söyleyecektir. Biraz bizi hep kırıl e, yaralayan diyeyim. Hı -hı. sanatın sanki sivil toplumun dışında farklı bir yerde bir lüks tüketim olarak algılanıyor olması ama işte VAV festivali gibi bir metodoloji, festivalin tamamen kendi metodolojisi var bölümleriyle bunu o kadar güzel bir şekilde birbirine geçiriyor ki hani bir yandan atölyeler, bir yandan konuşmalar bir yandan performanslar, müzik çok önemli bir öznesi VAV festivallerinin ve konuşma derken de o konuşmalar aslında hani hiç e, şey tanıdık konuşmalar değil. Gerçekten hani Angela Davis gibi çok e, muazzam, global bir isim de konuşsa başka bir yerde konuşmayacağı bir belki samimiyette farklı bir açıdan yaklaşıyor. Yani o e, bir aradalığı çok güzel yansıtan bir festival. Evet. Biraz uzun anlattım galiba ama. Yok evet. yok yo, çok çok çok. İyi bir yerde de bıraktın belki bunun üstünde biraz daha durabiliriz özgün Tabii. metodundan bahsettin. Ondan hemen önce de bir kreatif platform olarak e, tanımladın. Hı. Wow! Dünya Kadınlar e, Festivali'ni. E, peki nasıl bahsettiğin tona e, ulaşıyor Hı. tüm bu etkinlikler? Gel yani madem evet. e, küretörlük e, şapkana hitap, ben burada e, bunu soruyorum. Bu hakikaten evet. az evvel tarif ettiğin çoklu kriz ortamında da epey zor da bir e, durum. Neleri gözetiyorsunuz yönlendirme başlıyor? E, aslında şu e, ön bilgiyle hareket ediyoruz. Bir kere bu, evet ben küratörlük şapkasını aldım ama bu e, kolektif bir iş. Yani kolektif bir çalışma. E, bir kere yine geçtiğimiz sene gibi e, daha da büyüyen çok değerli bir danışma kurulum var. Vav Vakfı çalışanları var, British Council e, sanat ekibi ve bütün farklı birimler var ve festivalimizin prodüktörlüğünü üstlenen ama sadece prodüksiyonda kalmayıp e, içerik ortaklığını da Yapan sevgili pozitif ekipleri var hı hı. ve elbette bu seneki e, destekçimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çok farklı birimleriyle de hı hı. E, bu içerik üzerinde birlikte çalışıyoruz. E, çok zor bir dönem e, özellikle kadın hareketinde, toplumsal cinsiyet eşitliği aktivizminde e, İstanbul Sözleşmesi'nin ilave edildiği bir dönem. E, bunu aslında biz şöyle ele alıyoruz. Ee, Türkiye'de hani 8 Mart haftasında birbirinden muazzam sivil toplum kuruluşları, farklı aktivist gruplar, akademisyenler e, çok önemli değerli toplantılar yapıyorlar, Hı -hı. yapmaktalar. E, bizim aslında buraya şöyle bir katkı sağlamak gibi belki bir farkımız olabilir. Hani onu e, istiyoruz. Biz diyoruz ki, biz bu aktivizmi zaten bütün yıla yayıyoruz. Biz bu mücadeleyi birlikte veriyoruz. Yani sivil toplum aktörleri, sanatçılar, kültür sanat profesyonelleri ve bu şehrin insanları. Biz bir araya gelelim bu iki günde. Çünkü festivaller de onun için değil midir? Hayata Hı. devam edebilmek için bize güç verirler. Her zaman çözüm getirmek zorunda değildirler. Ama bizim o çözüme ulaşmamızı sağlayan bence o zihin açıklığını devam etmemizi sağlayan nefesi veren e, muazzam bir aradalıklar. Bütün e, konserler, tiyatro, film, nasıl bir festival öngörürseniz öngörün. E, bu işte o festival yapısında aynen e, o şekilde bir araya gelelim ve neleri başardık? Hani bu başarmayı da şimdi böyle çok e, hı hı. yüklü bir terminoloji bir kelime olarak kullanmak istemiyorum ama hı hı. bütün bu gerçeklikte Neyi değiştirebiliyoruz? O kadar inanılmaz e, işler var ki kadınlar yaptıkları değişimler. Hani bunları paylaşalım ve o hikayeler başkalarına bir motivasyon versin. Ya da farkındalık yaratsın. Çünkü 15 milyonluk bir şehirdeyiz. E, diyelim resmi rakam olarak daha da fazla. Yarısı nüfusun yarısı kendini kadın kimliğinde tanımlıyor. Hani bunu bir de Farklı cinsel yönelimlerle daha da geniş e, tutabiliriz. <Gülüyor> hani bu kadar insanın, e, evet hani herkese temsiliyet gibi hiçbir etkinliğin bir şeyi olamaz belki. E, i̇ddiası. Bir adli diyelim iddiası <Gülüyor> evet. Ama en azından e, o grubun içerisinden bir e, farklı böyle kümelerde duran farklı gruplar o gün başka bir yerde bir araya gelsin. Yani bunu müze gazhane özelinde de söylemek istiyorum. Çünkü bir sanat mekanının, bir kültür mekanının, hele evet, müze gazhane gibi bir e, sanayi mirasından dönüştürülmüş bir kültür mekanının sahiplenmesi de o anlamda çok özel. Yani e, o nefesi birlikte alalım ve bu nefesleri de bırakmayalım. Sanırım e, evet. yapmaya çalıştığımız bu. Evet. Evet. Çok önemli, kamusal alanda herkesin erişimine de açık evet. şekilde gerçekleşecek olması nihayet bu seneki e, festivalin. Evet. Şimdi buluşmalardan ilkine e, geçerek programın da anıtanını e, yavaş yavaş kapsamaya başlayalım Hadi. dilersen Esra. Sonra geri döneriz dilersen metoda ilişkin e, konuşmamıza da. Hı hı. E, evet, ortak noktaları heyecan, cesaret ve aktivizm hı hı. olan kadınlardan hikayeler demişsiniz. Evet. Açılış e, şeyinde bölümünde tabii ki Cüd Kelly, Zeynep Minaj tarafından ağırlanacak bir bir vav wow söyleşi de gerçekleşecek. Sonrasında evet. da çok bakışın çoklu bakışın ve çoklu e, seslerin bir araya geleceği çok kıymetli paneller var. İstersen 19'u itibariyle 19-20 Mart'ta Müze Gazetesi'nde evet. gerçekleşecek festivalin e, bu ayrıntılarını da dinleyicilerimize merak edenlere e, aktıralım sana zahmet. E, çok sevinerek. E, aktarmak isterim ben de. Öncelikle festivalin kurucu direktörü e, Jude Kelly'nin bizimle birlikte olacak olmasından dolayı çok heyecanlıyız. Çünkü kendisi e, tam da işte bir kültür sanat profesyonelinin e, toplumsal cinsiyet aktivizmi konusunda müthiş bir örneği ve bunu BAP bu festivalleri üzerinden anlatacak olması sevgili Zeynep Miracın Canı sohbetiyle hı hı. E, çok çok heyecan verici olacak. Şimdi e, Bob'un metodisinden bahsederken e, o yaratıcı kurgudan bahsetmiştik. İşte bu büyük fikirler ve kısalar olarak e, lanse edilen bölümler hı hı. E, gerçekten e, heyecanlı şu. E, belki şimdi büyük fikirlerde aslında ünlü kadınları ağırlıyor olacağız ama daha hı. önce belki yapmadıkları farklı bir e, hikaye anlatıcılığıyla. Biraz performatif konuşmalar olacak. Ee, Şebnem işi güzel hani çok severek tabii ki hayranlıkla okuduğum bir yazar ve e, Şebnem'in e, aslında bir özel bir etkinlikteki bir okumasına, performatif okumasına şahit olduktan sonra bu fikirle gittim kendisine ve Hı -hı. o da e, oyunculukta yapan e, kızı sevgili Tamar'la birlikte böyle bir e, performatif proje geliştirdi. Hani bu alanı alana sahip olabilmek çok güzel. E, Şebnem de çok heyecanlı. E, bu ikili e, birliktelikten. E, aynı şekilde yollarımız hayata sarıl lokantasından Ayşe Tükürkçü ile e, kesiştiğinde hani Ayşe Hanım'ın zaten hayat hikayesi e, o kadar sarsıcı ama bir o kadar da öğretici ki Hı -hı. E, onun o doğasında olan o konuşmayı sahneye çıkaracak olmak müthiş ve elbette Aslı Karataş e, muazzam bir avukat ve sen bu kadınların avukatı mısın? <gülüyor> hani inisiyatifiyle birlikte sosyal medyada e, çok kadına ulaşıyor. E, aslı hep hukuk ve kadın üzerine daha e, aslında hukuksal ve bilgi paylaşımı konuşmalar yaparken bu sefer o da çok heyecanlanarak e, kendi deneyimi üzerinden konuşacak. Yani bu hikaye anlatıcılarına aslında sahneyi açıyoruz. Evet. Güzelliği bu. Ee, tabii şimdi tek tek herkesten bahsedemem ama şunu diyebilirim hani bu, e, bu yolculukta, bu programlama yolculuğunda hani e, yollarımızın kesiştiği, birbirimizi bulduğumuz bütün kadınlar e, WOW platformundan bir heyecan duyuyorlar. Çünkü o hikayelerini sahneden izleyiciyle paylaşmak hani belki tabii biraz stres verici olabiliyor ama e, çok da onlar için motive olacak. Ee, işte Nur Deniz Tunçer e, görme engeli olan e, muazzam bir e, avukat kendisi gene ve Rehber Köpekler Derneği'nin kurucusu. Hani onun hikayesini kendisinden dinlemek Hı -hı. ya da Doktor Beyhan Göksan İstanbul gönüllerinden e, yeni tanıştığım çalışmalarına hayranlık duyduğum bir doktor. E, yani bu kadınlar kendi başlarına, kendi hayatlarını değiştirme e, isteğini önlerine koyup ulaştırıp e, Bambaşka yüzlerce binlerce kadına ilham olan kadınlar. Hani o açıdan da ben bu konuşmalar bölümünden çok heyecanlanıyorum. Ve elbette bu sene gene e, böyle bir kreatör olarak gurur duyduğum 5 e, harfli sesler bölümü var. E, o da e, tabii ki dinleyicilerimizin çok yakından tanıdığı 5 harfliler ekibinin hı hı. E, davetimizle geçtiğimiz sene de birlikteydik. Bu sefer bir sesler tanıdık. E, bölümü oluşturdular. Platform yazarlarından e, altısına e, bir davet e, yollayarak e, o yazarları bu sefer festival izleyicileriyle bir sohbetle bir araya gelmesini sağlıyorlar. E, hani müzikten filme, edebiyattan yayıncılığa çok geniş bir çerçevede sohbetler olacak. E, evet, yani aslında konuşma kısımlarını sanırım Evet. Bu şekilde özetleyebiliriz. Evet. Festivalin müziğe de çok önem verdiğini, öne çıkardığını çok. söylemiştik. Evet. Biz de uzun süredir takip ediyoruz. Buradan çok çok önemli <gülüyor> birliktelikler ve yeni platformlar da çıktı. Wow Sesler'den bahsedelim ve Wow İstanbul kolektif bölümü bu sene evet. de çok heyecan verici gibi gözüküyor. Festivalin senin de söylediğin gibi estetik olarak da önemli bir noktası olan bu müzik <gülüyor> etkinlikleri bu sene nasıl gözüküyor? Evet. Ee, bu hikaye anlatıcılığını derken biz bunu müzikle de yapmayı çok seviyoruz. Hani bu wow sesler e, maceramızı geçtiğimiz sene başladığımız bu sene e, Beats by Girls'ün Türkiye çaptarı Beril Sarıaltun'la Sarı birlikte bir işbirliği yaparak e, benim şehrim, benim sesim projesini geliştirdik ve e, belirli Birleşik Krallık'tan başka bir müzisyenle bir araya getirdik. Mandy e, ikisi bir açık çağrıyla bir araya geldiğimiz 21 müzisyenin tüm Türkiye'den bir 10 haftalık bir programla hem dijitalde müzik kompozisyonu hem de bestecilik hem de şehri sesle ifade etme yani şehir seslerinin bestelenmesi konularında bir programa dahil ettiler ve bu müzisyenlerden 6 tanesini ve elbette belirli performanslarını festivalde izleyicilerle paylaşmaktan dolayı çok heyecanlanıyoruz. Çok genç, çok heyecan dolu kadın müzisyenler. Hani gerçekten biraz burada şey insanın yaşı da ortaya çıkıyor sanırım. Şimdi bir yaş odağında çok olmak doğru değil belki ama hani bütün bu yaşadığımız zorluklarda her şeye rağmen böyle yepyeni bir nesili ve yeteneği bu şekilde görebilmek, onlara bir yer açabilmek ve onların e, ilk performanslarına bu anlamda e, destek olabiliyor olmak ve elbette onlar da o desteği bize veriyorlar bu yaratıcılıkları, besteleriyle e, muazzam. E, ve geçtiğimiz seneden gene sürdürdüğümüz bir başka işbirliğimiz de sevgili Pelin Opçin ve Londra Jazz Festivali Series Müzikle olan ve bu sefer Elif Cemal'le bir ortak kürasyonla ortaya çıkan e, festivalin de açılış konseyini verecek olan Bovi İstanbul kolektif. E, bu da geçtiğimiz sene hani böyle Birleşik Krallık ve Türkiye olarak iki ayrı bölümde paylaşmak durumunda kaldığımız e, kayıtlarla bu sefer bütün onları kırarak bir araya geliyoruz. E, ve e, evet iki e, aslında şey, öyle bir lead müzisyenimiz oldu İngiltere'den Camilla George Türkiye'den Meriç Dönük ikisinin davetiyle bu ekip yedi kişiye doğru büyüdü ve ben de heyecan içerisinde bekliyorum konseri oldukça bizi gururlandıran hani böyle yeni bir kolektifin doğmasına bu platform. Ee, olanak vermiş oldu ya da biz bahane olduk. Hani bu iki ülkenin seslerini birlikte dinleyecek olmak çok güzel ve gene e, bizim için çok değerli bir ekip kardeş türküler var. E, bu senede bizden desteklerini esirgemediler. E, tabii ki sevgili Ülker'in e, de burada emeği çok. E, Onlarla da kardeş ülkelerden kadın müzisyenlerin farklı kendi misafir başka kadın müzisyenleri davet etmeleriyle başka bir kolektif ortaya çıkacak. Birlikte söylemek üzere festivali birlikte kapatacağız. Bir sürpriz de eğer atölyelere katılmak isteyen dinleyicilerimiz olursak pazar günü yani 20 Mart günü yapılacak birlikte söyleyelim atölyesinden öğrenilen 3 türküyü de e, seyirci koromuzda sahnede e, hep birlikte söyleyecekler. Evet. Harika dop bir program. Birlikteyiz. Sloganında <gülüyor> bak, tamamen evet. Evet, hakkını e, veren şekilde gerçekleşecek evet, evet. gibi gözüküyor. E, bu arada gashanede nasıl bir e, organizasyon var? Yani etkinlikler nasıl dağılacak gashaneye? Biliyorum Hı -hı. bugünlerde hava muhalefeti ha. biraz planları zorlaştırdı ama e, var mı söyleyebileceğin bir harita e, katılımcılar için e, önde? Evet, şimdi e, tabii sevgili İBB ekiplerinin destekleriyle ve e, gazetane yönetiminin, mesela gazetane yönetiminin e, destekleriyle hummalı bir çalışma devam ediyor. E, biz e, bütün festival konuşmalarını ve müzik performanslarını gene Kültür Daire desteğiyle e, İstanbul şehir tiyatrolarının iki sahnesinde işte şey, gerçekleştiriyor olacağız. E, sahneler e, hem işte orada oyun seyreden muhtemel izleyicilerimiz dinleyicilerimiz e, biliyorlardı böyle e, iki büyük gaz tankından dönüştürülen meydan sahne ve ana sahne büyük sahne e, onun yanı sıra atölye çalışmalarımız e, hali hazırda orada da atölyelerin olduğu binalarda olacak e, bizi tek güzel e, buradan da söylemek zorundayım e, hava nedeniyle değişmeyen bu Zorlu hava şartları nedeniyle festivalin hani daha çok dışarı taşmasını beklediğimiz konserleri, kapanış konserlerini de içeri taşıyoruz. Ve bir de sivil alan bölümümüz var festivalde. O da çok önemli çünkü festivali hani kolektif olarak yapıyoruz diyoruz. Kültür sanat alanından ve sivil toplumdan bu daha yaratıcı, böyle projeleri öne plana çıkaran sivil toplum kuruluşlarının, katıldığı 30'a yakın bir sivil alan bölümümüz var. Onların da işte bu soğuk hava şartlarında onlara da bir çadır mekan yapmak durumunda kaldık. Umarım orada ısıtmalı olacak tabii içerisi ama orada yer alabilecekler. Bunun yanı sıra hala zincir kıran kadınların bisiklet eğitimleri elbette dışarıda olacak. Ve aynı şekilde Hip Hop Ladies ekibinin de dans atölye çalışmaları olacak. Onları da e, yanlış söylemiyorsam otopark e, kısmında gerçekleştiriyor olacağız. Evet bu arada e, ben bir yanlışımı düzeltmek isterim. E, demin heyecan içerisinde e, İstanbul kolektifinden bahsederken e, Türkiye'deki git e, müzisyenimizin ismini yanlış söyledim. İngiltere'den Camilla George ve Türkiye'den Deniz Taşar olarak da. Düzeltmiş olayım, affedin, heyecandan karıştırdım. Evet, oldukça yoğun bir program. Bu, bunlar da olacak <gülüyor> evet. tabii ki bu sürçmeler ufakta. Teşekkürler. Bu arada <gülüyor> İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın festivale dahilinde evet. atlamayalım. Çok, hem kültür politikaları ki. çalışmaları ile hem de alt katla ortaklaşa etkinlikler var. Evet, Dilersen sen evet. onlara da değinelim. Kısaca çok, yani değinmek evet. haksızlık olacak birazcık ama maalesef süreniz evet, evet. çok kısıtlı. Evet, evet. Şöyle diyeyim, ben gerçekten hani bu festivalin danışma kurulundan bahsettim. İsimlerini vermedim. Demin Ülker, Ülker Uncu onlardan biriydi. Bir diğeri de Özlem Ece, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı Kültür Politikaları Çalışmaları Departmanı Direktörü. Özlem'in bu sene çok özel bir emeği var festivalde. Başından beri nasıl yapacağımızı düşündüğümüz bir bölümü vardı bu festivallerinin. E, Wowsers e, e, adı altında biz işte Wowsers İstanbul'u oluşturdu. Hı. Birlikte Özlem'in yönlendirmesi. Seri, sevgili tabii ki Elif Hopya'nın değerli katkılarıyla İstanbul, e, İKSV Altkat Wowsers'ı sahiplendi. Wowsers nedir diye sorarsanız festival 7'den 70'e. Bütün e, kadın bireylere ve kız çocuklarına açık bir festival ve e, bu toplumsal cinsiyet eşitliğini e, Üniversite çağından itibaren e, çok önemli bir etkisi olduğunu da düşünerek hani bu festivalin sahiplenmesini genç nesile de beraber festival. İşte biz Altkat'ın önerisiyle Pınar Akburt, e, ben yeni tanıştım Pınar'la fakat e, çok etkilendiğim bir sanatçı ve tasarımcı. Hı hı. E, bu ileri dönüşüm üzerine muazzam işler yapıyor ve e, Pınar İKSV Altkat'ın davetiyle e, Toplum Gönülleri Vakfı'ndan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi bilimlerinden e, açık çağrıyla davet edilen 11 e, genç kadın ve genç erkeğe, aslında on genç kadın bir genç erkeğimiz var, hı hı. E, onlarla bir atölye çalışması yaptı. Bu atölyeyi hem işte bu ileri dönüşüm materyalleri, materyalleri, sanat hem de toplumsal cinsiyet eşitliği odayla gerçekleştirdiler ve Festivalde de bu atölye sonuçlarını hem bir sergi olarak Müze Gazthane'nin iklim Müzesi kısmında izleyicilerle paylaşıyor olacağız. Hem de konuşmalar bölümünde Wowsers ekibinin kendisinden bu deneyimi dinleme fırsatımız olacak. Ve gene İKSV sevgili Özlem Ece'nin Kültür Politikaları Çalışma Birimi ile e, yaptığımız çok heyecan verici, e, özellikle benim için çok e, önemi olan bir bölüm kapanış panelimiz. <gülüyor> kapanış panelimizi KSV'nin yeni kültür politikaları çalışma raporu üzerine odaklandırıyoruz ve e, şöyle de, yani yaratıcı alanlarda toplumsal cinsiyet eşitliği e, başlığında e, sevgili profesör e, Itır Erhard'ın, e, çalışmasıyla şekil alan bir rapor. Hı hı. Biz festivalde raporun ön sunumunu e, bu kapanış paneliyle e, İstanbul izleyicileriyle paylaşıyor olacağız. Panelimizin ismini yaratıcı alanda eşitlik olarak koyduk e, ve paneli geçen senede bizimle birlikte olan sevgili Duygu Demirdağ sunacak. E, Itır Erhard'ın yanı sırada Oyuncular Sendikası'ndan Ece Dizdar panele konuşmacı olarak katılıyor ve ee, Birleşik Krallık'tan da müzik alanında e, toplumsal cinset eşitliği araştırmalarında çok deneyimi olan Big Bang, İtman Big Bang e, katılıyor olacak. E, gerçekten hani bütün festivali biz e, yaratıcı alanlara alanlardaki aktivizme adıyoruz. Hani var İstanbul nasıl farklı dersek diyebileceğim cümlem bu olur benim için. E, bu Yaratıcı alandaki kadınların seslerini duyurmak sadece sanatçı olarak değil, sanat profesyonelleri bizim için çok önemli. E, o yüzden festivali hani bu alanda işte böyle bir festivali tam ile açıp e, Türkiye'den ağırlıklı olarak sesleri sesleriyle kapatıyor olmak bizim için çok çok e, değerli olacaktır. Evet birlikteyiz çağrısıyla 19-20 Mart tarihlerinde evet. müze gazhanede gerçekleştirilecek Wow Dünya Kadınlar Festivali'ni, festivalin küratörü ve British Council Sanat Direktörü Esra Aysun'la konuştuk. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Esra çok teşekkürler sana da ayrıca bu organizasyonel olarak yoğun geçtiğini bildiğimiz bu günlerde evet. bize zaman ayırdığın için ama çok iyi bir özet oldu hakikaten. Çok çok teşekkür ediyoruz zaman ayırdığın için. Çok çok teşekkürler. Herkesle bu hafta sonu buluşmak üzere diyorum. Kötü hava izleyicilerimizi dinleyicilerimizi korkutmasın. İç mekanlarda her türlü setup'ımız var. ısıtmalarımız da sizleri bekliyor olacağız.